Radyo tiyatrosu Kapı gücürtesi. Sanatçılar İfakat Celile Toyon Çırak Aziz Sarvan Nadir Ersan Barkın Ayhan Emin An DJ Feriha Eyüboğlu Polis Hüsnü Demirada. Buyurun teyze ilaçlarınız e, Göz damlası hangisi oğlum Göz damlası mı e, Ya emni oh. mi Unutmuşum birazdan getiririm Teşekkür ederim çocuğum Ah, eczacıya söyle Sonra gidip yazdıracağız sağlık ocağında oldu mu çocuğum Söylerim teyze ama dedi ki iki yıllık borcunuz birikmiş Ya o kadar olmuş mu Usta öyle söyledi Peki çocuğum Peki, hadi güle güle Damlayı Peki. da hemen getiriyorum Evet. Şimdi gelen kim olacak? Eczacının çırağı. Kapımızı çalan mı var başka? Bugün erol gelir. Gelir mi? Mutlaka uğrar. Kapının gıcırtısını o halleder, değil mi? Bir ay oldu. koskoca bir ay. Yok. Yoksa yoksa bir yıl mı oldu? Ne kadar oldu say? Ay dediği ne ki geçip gider. Ömür dediğim bir solukta biter güzel Başlama biter. gene. Beni azarlıyorsun. Oynay azarlıyorsun. Bana beni. hatırlatma demiştim. Geçmişle bir işim yok benim. E ömür geçti. Geçmişse geçti. Ne yarada ha? Neye? Bak, bak utanmazlara. Yeter, yeter. Ne istiyorlar benden? İfaka e Dışarı çıkacak mısın? Neden çıkacakmışım? Beni de hiç çıkartmıyorsun artık. Yürüyebilirim. Yavaş yavaş da olsa. Hayır fakat. Ne varmış dışarıda? Var dışarıda. Bir sürü pislik. Kahrolası kalabalık. insan üstüne üstüne gelirler. Arabalar korna çalar. İnsanlar ürkütür. Böyle şeyler düşünmemek lazım. İyi şeyler düşün artık. Ah, Yok sarap diyorsun kendini. Tamam. Yeter ifakat. Tamam tamam tamam sustum. Buyur o zaman sen konuş. Konuşacak bir şeyin var mı bakalım? Konuşmuyorum tamam. Neden? Sus. Sen sus. Yaşamak istemiyorum artık. Her ne söylesem içerliyorsun. Ne dedim ben Allah aşkına? Bir şey demedim. Hiçbir şey demedim. Ben mutfağa gidiyorum. Radyoyu açar mısın İfakat? Ne var radyoda? Boş boş konuşmalar. Radyo dinleyeceksin. Yemek isteyeceksin. Yaşayacaksın. Yaşayıp da ne olacak ha? Ne değişecek ha? Kendi başarın. Sakın ha. Sakın ha kalkma. Ee... Gördün mü bak, gördün mü ee, bak yaptığını? Beni... Gördün mü beceriksiz? Bırak dedim. Senin yardımını yani, istemiyorum. Al. Gel. İyi bak kızım. Neredesin ya Beğendin mi çocuğum? Bir tane daha ister misin? Sağ olun evinize sağlık Burada mısın İfakat? Uyandı işte neden uyanır ki? Ne? Yok bir şey çocuğum Kim var orada? Hadi ye bir tane daha İfakat ne var? Kimle konuşuyorsun sen? Eczacının çırağı burada Evde mi? Bizim evde biri mi var? Gözlüksüz burnunun ucunu bile görem. Ne iş varmış bizim evde? Konuşma sen. Ne biraz... diye yabancıları alıyorsun eve? Karışma sen. İfakat. Gözlüğüm. O bütün gün ifakat ifakat. Gözlüğüm nerede ifakat? Bak gözlüğünü istedi. Maksadı beni üzmek. Bütün istediği beni üzmek. Neden? Aslında gözlükle de göremez ama. Gözün nerede? Ben vereyim mi? Gözlüğü ne yapsın? Görüyorum sanıyor kendini kandırıyor Yani hiç mi görmüyor Görüyorum ben Gördüklerim bana yetti Ama Gene de görüyorum Allah kahveçim. Ayıp çok ayıp çok ayıp Çocuğun yanında küfretme Allah Nadir Bey Allah kahretsin Gözümün içinde görüyorum her şeyi <gülüyor> Ya gözümün içinde duruyor Dur dur şunu bulup verelim çocuğum Yoksa susmayacak Ben gideyim teyze usta çok kızar şimdi Neden kızacakmış çok iyi bir insan o Al şu gözlüğünü Nadir Bey Kim bu çocuk Bizim torun değil bu He, Fakat kim bu Duymadın mı Ayhan Bey'in çırağı dedim ya Ayhan Bey de kim Şu şube müdürü Ayhan Bey mi yoksa Hep dairedeki arkadaşlarını hatırlar Eczacının çırağı geldi dedim ya Her gün her gün neden geliyor buraya Çocukken bizim babam ya, hiç böyle şeyler yapmamıza müsaade Senin yapmamızı çocukluğunu merak eden yok şimdi Babam bize hep ceza verirdi Başka bahçeden meyve çalmıştım canımı okumuştu Hamcan karıştırıyor Dün ne yediğini sorsan hatırlamaz 50 yıl öncesini tek tek hatırlar 50 yıl mı? 50 yıl ya Anlatır da anlatır Sağ değilim duyuyorum ifakat hanım Bak bak bak bir de dikleniyor Gözü görmez kulağı duymaz Gene de her şeyi o bilir Ben gideyim usta dedi ki Günde üç kere damlatılacak dedi ha. Sabah öğlen akşam dedi Sağ ol çocuğum ha, iki dakika daha dur da sana irmik helvası verim Yok yok teyze e, çatlayacağım artık İki tane sütlaç yedim bak Gençsin yemen lazım çocuğum Sütlaç sütlaç sütlaç Başka bildiği yok ki Hepsini unutturdu bana Yaşamayı unutturdu Beni öldürecek bu kadın ha. Duydunuz mu çırak efendi Kurtar beni bu evden al götür Yalvarırım götür beni bu evden Sanırım dışarı çıkmak istiyor Her şeyi istiyor çocuk gibi Her şeyi istiyor Bir ayağı çukurda gene istiyor Neden kalktın çocuğum Gene gel olur mu Öf, şu kapının gıcırtısı da kesilmedi Ne yapsan yararı yok Yıllardır gıcırtar bu 50 yıldır gıcırtar Bir ara bakarım yani eğer isterseniz Sahi çocuğum bakar mısın Bizim için yapar mısın bunu Tabii, Hem de seve seve Sağ ol çocuğum ol <Gülüyor> diye inadına yapıyorsun sütlaçları elmaları değil mi? Hainsin seni ifakat. İrbi kelvasını da çok severim. Bana yok mu? Yok mu İfakat? Yok, yok sana yok. Gözlerin kapandı tatlı yemekten gene de akıllanmış Bir kaşıkcık bir tadına bak Bir mirmik yok sana Hastanelerde mi sürünelim gene Karışma sen istiyorum işte Ben de vermiyorum işte Ay, Olmaz ben gideceğim bu evden Oğluma taşınacağım Yeter bu eziyet Yeter ya. Oğluna oh, taşınacakmış Taşınacağım tabi Görürsün göreceksin. Bir ayı geçti kapımızı çaldı mı söz vermişti. Kapıyı tamir edecekti. Yaptı mı? Yapmadı işte. Gelmiyor işte. Kapa artık çeneni. <Gülüyor> Oh oh oh beyefendi... ...akşam şerifleriniz hayırlı olsun... Geldim işte... Aman aman aman aman... Geldin ya şükredenim halimize... Oğlum bak evladım... ...dün bir bugün iki olmaz ki canım... ...hemen git ilacı verip gel demedim mi ben sana... Dedin usta... Bankaya gideceğim... ...kutulardaki ilaçlar yerleştirilecek demedim mi... Onu da dedin usta... Usta deme bana kaç kere söyleyeceğim sana... Peki İzacı Bey... Fes Allah. hayret yine hayret... ...söyledik de ne oldu sanki... Dinleyen mi var? Ne diye oyalandım bu kadar? Te teyze ısrar etti. Bak bak oğlum yaşlılar çıkamıyorlar diye acıyorum tabii ki. Yoksa evlere ilaç servisi mi olur? ha? Kırmıyoruz yaşlıları ama bu kadarı da fazla oldu artık. İstemiyorsanız gitmem. Kapının önünde bulursun kendini ona göre. Şey diyecektim usta o ikisi bir tuhaf. Yani yazık aslında kimseleri yok. <gülüyor> ona buna acımayı bırak da işine bak sen. Şu reçeteleri bir sıraya sok bakayım Amcanın gözü de görmüyormuş Çeneyi bırak oğlum hem, hem dikkat et kendine İki yıldır evden çıkmadı ikisi de Mahalleli de ürküyor artık İçeri gir deseler de girme Ne olur ne olmaz Niye ki Benden söylemesi Dediğimi aklından çıkarmasak. Olur unutmam Hadi bakalım Hemen şu kutuları aç İlaçları raflara diz Fırla Tamam usta Oğlum Kaportacı çırağı mısın sen Usta demeyeceksin dedim ee, kaç e, kez sana Tamam eczacı Bey ben bankaya gidiyorum dükkana dikkat et. Telefon. Nadir Bey telefon çaldı. Aç bakalım kimmiş. Eğer olsa ben de konuşayım oğlu bu. İnşallah Erol'dur. Tabii bizimkilerdir. Kim olacak ki başka Alo. <gülüyor> Kimsiniz? <gülüyor> Siz kimi aramıştınız? <gülüyor> Adnan Bey mi? Yok öyle biri burada. Yanlış numara. Bir de utanmadan affedersiniz. <gülüyor> Yanlış numara. Nasıl yaparlar bunu? bunu bunu bizi mi buluyorlar? Bütün yanlış numaralar bize mi denk geliyor Nedir bu utanmıyorlar mı Yanlış numara deyip kapatıyorlar Neden yapıyorlar bunu Babam kötü insanlara cezalarını neden, verirdi Neden ne yaptık biz onlara Kimseye bir zararımız yok hiç kimseye Bir yararımız da yok Erol gelseydi Şu kapıyı bir tamir etseydi Bıkmıştım ben Telefonlardan bıkmıştım Bıktıysam bıktım bana ne Ben şubedeyken ha? Telefonların ardı arkası kesilmezdi Uğbeymiş Emekli olalı 30 yıl oldu yeter artık şu bedelken şu şube, sen şube. nereden bileceksin çok arayan olurdu beni çok kişinin işini hallettim ben bir kere hiç unutma sus sus biraz. misafirimiz var ciddi ya sen nereden biliyorsun görmüyorsun ki misafir istemem ben sevmem misafiri. Bir önce böyle miydi Evimiz dolup taşardı Gelen giden eksik olmazdı Senin gözlerin kapandı Kapımız gıcırdamaya başladı Beni kör ettin sen bile bile Her zaman tatlılar yaptım. Aman İyi canım Çok güzel olmuş canım Sana ne diye tatlı yapacakmışım Zorla yetirdin zorla Erol'um tatlıyı çok sever Onun için yapıyorum ben Sana ne bana bir tatlı bile yapmadın. Hep ona, oğlumuza. Beni hiç düşünmedin sen. Sen kapının gıcırdamasını engelleyebildin mi sanki. Kapı çalınmıyor. Ne öyle mi var ki? Neye yarar? Bütün suç senin. Senin gözlerin görmüyordu onda. Yok, gözlerim iyi görürdü. İşten kaytaranları iyi görürdüm. Ya. Hiç affetmezdim. Hemen haklarında yazı yazardım. Herkesi şikayet ederdin sen. oldu. Hak ettiler. Günlerini gösterdim hepsine Bütün komşular hakkında şikayet dilekçeleri yazdın Herkesi küstürdün Bizim oğlanın düğünü geldi dağıtluma Ondan bahsetme artık Sus Bir tek oğlum var benim Ne diye sus diyorsun Gölgelerden başka ne kaldı hayatımızda Çirkin kara gölgeler Bir çıkarsam şu evden Bir daha dönmeyeceğim haberin olsun Nereye gideceksin ki gidemezsin Sen sen daha iyi sen gider misin? Nereye gidecekmişim ki? Hiç fark edilmez sorarlarsa gitti derim Nereye derler bilmiyorum derim Kapı gıcır diyorduk Gresya almaya gitti derim Gitti bir daha da dönmedi derim Ama sen Sen kim kapı kim Yaklaşamıyorsun bile Kütlaş'tan Hiç vermedim bana ifakat İfakat Neden sustun Hı? Mi? Sen ya Kim var başka bu evde hep sen vardın Her zaman sen vardın Ne demek istiyorsun Bir lambanın sönüşünü bile göremiyorum artık <gülüyor> Saatin kaç olduğunu Günü Gece Ne değişecekti Gördüğün zamanları da gördük Bana düşman olan bir kadınla 50 yıl Beni sevmeyen bir adamla 50 yıl Sen sevgiden ne anlarsın ki Bir sen anlarsın değil mi Her şeyi sen bilirsin <gülüyor> siz kadın Senden iyisi yok Sadece kendini düşünürdün Hiç üzmedin kendini Hiç kimse için üzülmedin sen Kumandayı istiyorum hadi artık Hadi kalk öyleyse kolaysa bu Aa, Seni şikayet edeceğim ha? Karakola gideceğim ha? Haddini bildireceğim ha? sana Güldürme beni Sen sen kapının gıcırdamasını bile engelleyemiyorsun Bir de karakola gideceğim diyor Buyur buyur hadi, hadi. Açıyorum kapıyı Hadi geç Hadi gitsene Ah buldum işte kumandayı. Kapıyı açtım dedim. Hadi sokağa git. Gideceğim zorlama. Anladım. Ne der? Gel. Kapıyı aç. Şu kapıyı aç. <var. gülüyor> Şüdüm. De... Kapak olacak işte. Peki merdivenlerden çıkan olur. Belki geçerken bize doğruamak ister. Kapıyı açık bulunca girer bakarsın içeri. Ben de ben de ona sütlacımdan ikram ederim. Koca bir kazan sütlaç yaptım. Sen ne yapacağım? Seni, kapat. Kapat. Düşüyorum, donuyorum. Sen televizyonun sesini azalt, ben de kapıyı kapatayım. Beni tehdit etme. Ediyorum işte. Tamam işte. Kısıyorum sesini. Yeter. Dayanamıyorum dışarının havasına. Acıktım mı? Acıktım. Yemek yaptın mı bugün? Erol gelseydi yapacaktım. Ama gelmedi. Benim için hiçbir şey yapmayacaksın. Beni burada açlıktan öldüreceksin. İskiden, ikimiz lokantaya giderdik. Gider miydik? Erol'um da çok severdi lokantada yemeği. Ben o zaman şube müdürüydüm. Sen şube müdürüydün tabi. Her şeyi biliyor Bir günde ifakat e, hani bir gün e, Boğaz'da bir yere gitmiştik. Ben öyle gitmedin. Karıştırıyorsun. Yo, gayet iyi hatırlıyorum. İstiyye civarında bir restorandı. Çok güzel bir yerdi. Ne zamandı Hiç hatırlamıyorum. Şeyden önceydi. Ya. Öyleydi. Evet. O zaman mutluyduk. Tabii o ya. zamanı mı diyorsun? Tabii ya Oo. Oo. sen <gülüyor> her şeye gülerdin. Güler miydin? Hem de katta Hiç hatırlamıyorum. Nasıl olur? Evet hatırlamıyorum. Ne kadar da tedirgin olurdun, korkardın. Sen korkuturdun beni. Hayattan korkmama hep sen neden oldun? Tamam sus artık sus. Ben yatmaya gidiyorum. Şu televizyonu da kapat. Görmediğim şey. Gördüklerimiz yeter bize. Kapat şunu. Kullanıktı olsa hayal meyal de olsa da bana karışamazsın bal gibi de karışırım ver şunu ver, ver. bırak dedim bırak dinle etme şey yok, hiç kimin şey diyor hiç kimin diyor ben dedim sana beni öldürmek istiyorsun beni öldüreceksin ama yok izin vermeyeceğim sana kolay gideceksin isteyeceğim hasta yaptın ben Bağırma bağırmak dur sana biraz sütlat istiyorum açım sütlaç istemiyorum açım ben çünkü hastasıyım ben öyleyse yatıyorum ben uyuyamam Aç karnına uyuyamam Öyleyse sütlacını ye zıbar Ulan be Ben de şans olsa eczane çırak olacağıma Radyoda DJ olurdum Şimdi istek parçanızı çalıyorum. Ne yapıyorsun orada sen? Hiç <gülüyor> <gülüyor> ne o? Eller kollar havada. Oğlum, diskon mu burası ha? Burası iş yeri. Anlatamadım sana <gülüyor> bir türlü be. Alo. Buyurun ifa Hanım. Tabii ifa Hanım. Birazdan gönderirim hemen. İyi günler efendim. İki dakika şunları bırak da gel yukarı çatı katına Tamam usta Amcanın şeker hapı bitmiş Al bakalım şunları hadi bir kuşu git de gel Sakın oyalanma Can içeride uyuyor Gel iki dakika otur Bak şöyle pasta yaptım bugün Bir parçacık giyiver Oyalanırsam Eczacı bey kızar Ben ararım söylerim Kızmaz çocuğum neden kızsın ki Peki o zaman gireyim can hasta biliyorsun. Şu kapının gıcırtısını halledemedi Sen bir baksan ha. Biraz yağlansa düzelir mi acaba? Oo benim için çocuk oyuncağı. Sahi mi? Biraz yağlarım menteşeleri. Siz merak etmeyin. Sağ ol çocuğum. Oldu işte şöyle bir açalım bakalım Oldu Gıcırdamıyor artık Aferin sana çocuğum Yıllardır Neyse neyse sonunda oldu ya Bu da bitti sonunda Geç oldu ama bitti Ne bitti Kapı gıcırtısı Bu yüzden açamıyordum kapıyı Kuyulanıyordum Kimseleri alamıyordum eve Amcam neyse <gülüyor> eline sağlık Bunun mükafatı yarına Yarın sana sürpriz bir tatlı var Zahmet olmasın Hatta aileni de getir istersen Yakında mı oturuyorsun Yakın sayılır O zaman ailecek bekliyorum Oldu mu oğlum Bilmem ki Ne demek bilmem Buyurun çekinmeyin Anneme söylerim Gelmez ama söylerim Sen mutlaka gel ama <gülüyor> Gelirim söz Kapının gıcırtısından kurtuluşumuzu kutlayalım <gülüyor> Olur tamam Erol'un da gelecek Biliyor musun Benim oğlum çok önemli adam Emrinde kaç kişi çalışıyor oh, oh. Annesini hiç kırmaz Hiç yalnız bırakmaz Sen de gelirsin değil mi çocuğum? <Gülüyor> Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun çocuğum. Hani oğlunuz da gelecekti? İşi çıkmış. Bilirsin oğlum, iş daima önce gelir. Ancan da öyleydi. Babasına çekmiş daima iş, işte. önce iş. Şey, usta kızmadan gideyim. işimi kaybetmek istemem. Sen, sen daha iyi işlere layıksın çocuğum. Oğlumla konuşurum sana bir müdürlük filan ayarlasın. Ne? E, müdürlük mü? Tabii ya. E, ama benim yaşım uymaz ki. Olsun. Akıl yaşta değil baştadır değil mi? <gülüyor> Sağ olun ne kadar iyisiniz Sen amcandan daha akıllısın Benim oğlum da senin gibi Güzel sağlıklı bir çocuktu Temiz ruhluydu Hiç bozulmamış biriydi Sözüme güvenebilirsin Sana iyi bir mevki verecek Sen de kabiliyetli çocuksun mi? Bana güven Erol beni kırmaz Annesini hiç üzmedi o Annemle sizi tanıştırmak isterim Çok iyi olur evladım Ne zaman isterseniz gelin ben evden hiç çıkmam Hem kapıda gıcırdamıyor artık İş konusunu anneme söyleyince çok sevilecek bu aramızda kalsın Amcan duymasın çok aksidir Anlamadan itiraz eder Canını sıkmasın Şeytan dürter onu birden kötü adam verir Uyuyor mu şimdi Epeydir uyuyor <gülüyor> Nedir Bey? Hiç konuşmuyorsun artık. Ne oldu? Dilini mi yuttun? Bak kapının gıcırtısı da bitti artık. Her şey yolunda. Bak ben karar verdim. Eve bir çift muhabbet kuşu alacağım. Bak görürsün. Bugün alışverişe çıkıyorum. Hep git diyordun ya gidiyorum işte. Ne İtiraz etmiyor musun? Huyun mu değişti birden? Hayret. <gülüyor> Yetmişine gelince değiştin yani şişten geçince he? Olsun olsun Bu da bir şeydir Bak kuşların sesini sen de seveceksin Renklerin olsun tamam, tamam tamam bana bırakıyorsun Oldu Biri beyaz olsun Sen beyazı seversin Biri de yeşil olsun anlaştık mı ...teyze dışarı çıkmış baksana usta hangi teyze çatı katında oturan hani ilaç götürdüğüm teyze doğru hayret vallahi 2 senedir kapı dışarı adımını atmadı yok ya ne biçim konuşma öyle yok ya e, affedersin usta usta mı e, affedersin maestro bak bu oldu işte <Gülüyor> Sen de sevdin gördün mü? Eve hayvan istemem diye tutturdurdun. Gördün mü ne güzel oluyormuş. Hep söyledim sana Hep söylerdim. Şakaya getirip söylerdim gene de kızardım Sen de sevdin. Bugün balkondaki saksıları çıkaracağım. Fide aldım. Nereye gittin biliyor musun? Mısır çarşısına. Şaşırırsın tabii ki. Yıllardır gidemedim. Sen hastasın. Hı. Haklısın tabii. Bahar geliyor Nadir Bey. Bir bahar daha geliyor. Hadi iyisin gene. Yardım edecek misin bana? Çiçekler için tabii. İstemiyorsan ne yapalım? Aa, yine mi uyudun? İfakat Hanım her gün sokakta maşallah fırtına gibi. İlaç da istemiyor artık. Nadir Bey nasıl oldu acaba? O adamın nesi var hiç anlamadım. Şeker hastası hem de berbat... Yaşadığı şans yani ya. Şanssız bir aile e, Neden ki Hiç sorma e, Bir de oğlu varmış Öyle yani vardı Ne oldu ki Aslında ha. aslında çok üzücü bir hikaye bu Nasıl Bir oğulları vardı Çok akıllı bir delikanlıydı Mahallenin göz bebeğiydi Zavallıcık Zavallı mı Öyle ya Trafik kazasında öldü Ne Arabayı Nadir Bey kullanıyordu Oh, Çok kötü bir şey ya ya diye konuşma dedim ya <gülüyor> oğlum. Affedersin. Eczacı Bey kafama takıldı. Peki bu Erol kim? Hangi Erol? İfakat teyzenin oğlu. Anlattım ya oğlum. Trafik kazasında öldü Erol Ama nasıl olur Maalesef öldü işte Ondan sonra da Nadir Bey şeker komasına girdi Gözlerini kaybetti Tekerlekli sandalyeye mahkum oldu Aile battı anlayacağı Ama Erol'um gelecek diyordu yani. Kapıyı tamir etmesi için onu bekliyordu Sen yanlış anlamışsındır Hiç olur mu kaç kez anlattı Hatta iyi bir işi varmış Yani, yani çok önemli bir adammış Erol senin yaşındaydı öldüğünde Kaç yıl geçti arada ya mı? Ama... Bırak çeneyi şimdi hadi hadi hadi işine Merhaba İfakat teyze. Buyur oğlum, hoş geldin. Giresen. Gireyim de şey diyecektim. Amca nasıl? İyi çok iyi. Merak ettim de. Büşücü yok, turp gibi. İlaç'a bile ihtiyacı yok artık. Sevindim buna. Artık tatlı yapmayı kestim. Amcana dokunuyorum. Şekeri yüksek, dikkat etmesi lazım. Hep söylüyorum ama dayanamayıp yiyor. Yaşlılık işte. Ha, olsun canım. Ben onun için gelmedim. Sizleri merak ettim. Aa, biz çok iyiyiz çocuğum. Sen nasılsın? Bakayım? Ben de iyiyim sağ ol Sık sık gel Hatta akşam yemeğine gel Ne seversin? Dolma yapayım mısın? Yo sana? yo yo şey diyecektim Yani oğlunuz Hani bana iş bulacaktı. Ya sen merak etme Telefon açtım Biliyor musun? Benim torunum da senin yaşında Yani bir tanesi Beş tane torunum var benim ya. Biraz hayırsızlar Görmedim tabi Ama gelirlerse seninle tanıştıracağım Torunum tıpkı sana benziyor İkisin sanki Şey... İçeri girebilir miyim? Elbette buyur yavrum İsim çektirmeyi hiç sevmezler Babası da sevmezdi Oğlum da hiç sevmez. Ben de hiç sevmem Öyle benziyorsun Kime? ...oğluma, Erol'uma... ...ben şey diyecektim yani... ...Eczacı Bey dedi ki... ...ne dedi? Hiç. Nasıl hiç? Önemli değil. Söyle şunu yavrum çekinme. Yani kabul edersen... ...ben seni torunum yerine koydum. Çok sevdim. Ben de sizi çok sevdim. Sağ ol çocuğum. Ah, muhabbet kuşları. Amcan da sever. ...uyuyor mu yine? Hep uyuyor, anlamıyorum, bir şey de yemiyor. Hasta olmasın? Hayır, tost top gibi maşallah Neyse, ben gideyim artık Gene gel Gelirim, şey... ...bir de siz bize gelseniz anneme anlattım, sizi bekliyorum Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim Amca da gelsin e, o istemez ki, hiç dışarı çıkmak istemiyor, söylüyorum Her zaman hayır diyor inatçı ihtiyar. Nasıl bir koku yani Bilmiyorum ağır bir koku Ağır mı Çok pis bir koku Ne olabilir acaba Bilmiyorum Sorsaydın neymiş Soramadım söyleyemedim yani. utandım Hay Allah. Bak ben de merak ettim şimdi Çok iyi bir insan yani kötü bir şey olmasın da Ne olabilir ki Bilmiyorum usta Bak ben de kaygılandım şimdi Thank you. Merhaba efendim. Nasılsınız Süphak Hanım Buyurun. Kimsiniz? Ben eczacı Ayhan. Ah, birden tanıyamadım. Kusura bakmayın. Amcayı merak ettim. Hiç şeker bu almıyorsunuz da. Nadir Bey iyileşti. Birden bir hayata döndü. Nasıl olur? Onun şekeri çok yüksekti. İyileşmesi olanaksız. Olur mu? Mucize gibi bir şey. Safa sağlam maşallah. Sizden daha dinç, mükemmel durumda. <gülüyor> ne güzel. Yani şaşırdım tabii. Şey, ifakat hanım, kızmazsanız evden bir koku geliyor. Nerede? İçerden. Bizim evimizden mi? Sanırım öyle. Allah Allah. Bir bakabilir miyiz? Yok bir şey. Neden bakacaksınız ki? Yani izin verirseniz. Ah amcan üşütmesin diye pencereleri hiç açmıyorum. Ondan mı acaba? Siz bari bir kontrol etseniz. Apartmana yayılmış koku. Komşular şikayete geldi çok rahatsız olmuşlar Benim haberim yok Nereden geliyor acaba Bilemiyorum. Yok yok koku filan yok Komşulara da bir sorun bakalım neymiş Peki Rahatsız ettim kusura bakmayın Olmaz dayanamayacağım Niye ki Polisi arayacağım. Neden? Korkuyorum. Yani Nadir Bey'in başına bir şey gelmesinden korkuyorum hep. Harakolu aramak son çareydi memur bey. Hangi daire? Çatı katı. Belki boşu boşuna meşgul ediyoruz sizi ama şüphe girdi bir kere içime. Ben de sizinle geleyim Sizi görünce korkabilirim memur bey Korkacak ne var ki e, Bilmiyorum Gidelim öyleyse. İfakat görgülü Buyurun benim Şey için gelmiş teyze Evden bir koku geliyor yani şikayet etmişler Öyle mi Girebilir miyiz Buyurun Fakat kim bunlar Yok bir şey misafir oh, Rahatladım şimdi Ne oldu ki oğlum Hiç. Hadi söyle söyle çekinme benden Amca öldü sanmıştık Ne ölsün ki Ölmedi tabi ama sonunda o da ölecek Günü gelince Evi dolaşabilir miyim Buyurun çocuğum Gel sen de şöyle otur Erol abine söyledim Senin iş oldu sayılır Teşekkür ederim teyze Getirdiğin arkadaşın kim çocuğum? Arkadaş mı? Evi dolaşan adamı diyorum ee, Hiç bir tanıdık sizi merak ettik de ha, Sağ olun çocuğum Biliyor musun sen kapıları yağladıktan sonra Hiç gıcırdamadın Amcanla o günden beri hiç kavga etmedik Sakin sakin yaşıyoruz artık Senin sayende oldu bu Allah razı olsun <gülüyor> Yok canım mühim değil Ne zaman isterseniz bir telefon edin yeter Mesele anlaşıldı Kokunun nedeni belli oldu İfakat, yabancıları neden alıyorsun evimize? Kim bu adamlar? Hemen belediyeyi aramam lazım. Aklısına gelir ki memur bey Biz çok görüyoruz böyle şeyleri Yıllarca bu işi sürdürenler var Neden yapsın ki Hiç anlamıyorum doğrusu Nereden bilelim akıl sıra ermiyor. Şaştım memur bey doğrusu Akıllara durgunluk verecek bir şey yani Ne zaman yapıyordu acaba Hiç evden çıkmayan bir kadın Geceleri herhalde gizlice evden çıkıp Bulmuş olmalı belli Etmiyorlar Kendilerini de gizliyorlar Bu yaşıma geldim böyle şey görmedim ben gidip bir konuşayım bari. Direniyor tabi. Gelmezse zorla götüreceğiz artık. Başka çare yok. Televizyonu açar mısın çocuğum? Çırak mı bu? Bak oğlum teyzen artık televizyona kızmıyor. Teyzeciğim... ...sizi buradan götürecekler. Evi boşaltmak gerekiyor. Neden çocuğum? Amca çok bakımsız kalmış. Siz de haklısınız tabii bir başınıza. 50 yıldır bir başınayım ben. Şey yani o... ...demek istiyorum ki... ...yani ne zamandan beri? Hatırlamıyorum evladım. Neden? Erol'u bekliyordum ben. Başka bir şey yapmıyordum ki. Ama neden? Bir de... Kapılar gıcırdıyordu diyordu boyuna. Engelleyemiyordum da Kapı gıcırdamış, ne çıkar? Ömür geçip gitti. Boşu boşuna gitti. Direksiyona hakim olamadık. Her şeyimizi kaybettik biz. Oho, bizim çok şeyimiz var. Her şeyimiz var bizim. Tabii ki. Tabii ki her şeyiniz var. Ne olacak burada durup da? Gidelim diyorum fakat mm -mm, mm -mm. Uzaklara gidelim Evimi bırakamam bir yere gidemem ben Beraber çıkarız ben de gelirim Biraz yürüyüş yaparız he? Amcan yürüyemiyor ki Sanırım onun hastaneye gitmesi gerek Erol gelsin o götürür sen zahmet etme Eczacı bey söz verdi Birlikte gideriz hastaneye Beni götürün hastayım ben Hiç yürüyemiyorum artık Evimi bırakamam Ne kaldı ki evde bir an tereddüt etmem İçerisini görmedin mi oğlum Biz çok zenginiz Biliyorum. Daha bir şey görmedin sen Erol'um bir gelsin Hepsini ona vereceğim Hepsini onun için saklıyorum Çok sevinir yavrum Havalara zıplar göreceksiniz Teyzeciğim Teyzeciğim <Gülüyor> Bu ev o kadar küçük ki olmuyoruz burada Kimsecikler yok Gelseler de zaten insanlar kötü Herkes kötü Üstümüze üstümüze sürerler arabalarını Bizi ezmek istiyorlar Yok etmek istiyorlar Sus artık Hadi teyzeciğim kamyon hazır Erol beyi çok beklettiniz Götürüp teslim edelim hepsini ha? Sence bulabilirler mi Erol'umu Bulacaklarına eminim Sana güveniyorum çocuğum Sütlacınıya de gidelim. Bana güvendiğiniz için teşekkür ederim. Bunu bilmiyor. Bence ne yaptığını çok iyi biliyordu. Ne demek bu? Yaşayabilmek için bunu yapması gerekiyordu. Bizim çırak da filozof oldu bu arada. Evi boşalttık. Siz de yurttaşlık görevinizi yaptınız. Sağ olun. Şimdi ne olacak? Nerede kalacaklar? Kimseleri yok. O kolay. Nasıl yani? Emekli aylıklar var. Bir huzur evine yerleştirilecekler. Hiç olmazsa bundan sonra rahat etsinler. Nadir Bey'e de bakılır böylece. Onları göremeyecek miyim bir daha? Plaç vermiyorlar. Baban çok sever bilirsin. Baban mı? Oğlum babana kızma sakın. Onun hatası değildi. Kurtuldun ya ona şükretmemiz lazım. Kurtuldun mu? Babanın hatası değildi çocuğum. Karşıdan gelen araç çarptı. Tabii ki onun hatası değil. Sen hayırlı bir evlatsın. Anneni babanı unutmadın. Getirip bizi bu huzur evine yerleştirdin. Ben bir şey yapmadım. Ay o, baban da hep söyledi. ...senin gibi evlat bulunmaz bu devirde. Yarın da gelirim. Burası çok rahat. İyi ki getirdin oğlum. Evde sıkılıyorduk. Çok sıkılıyorduk babamla ikimiz. Ama, ama i̇yi ben... Ki, i̇yi ki sen varsın oğlum. Erol'um benim. Ben şey... Canım oğlum. Benim adam... Canım oğlum. Erol'um. Gel bir sarıl anneciğine. Sen yanımızdasın ya. Senin başarılarını görmek için yaşayacağım çocuğum. <Gülüyor> ama ben... Hadi git babanın da elini öp. O da seni çok özledi. O da çok acı çekti Gözleri de görmüyor zaten Ona söyle Fazla tatlı yemesin İnat etmesin Söylerim Anne Oğlum benim Kapı Gıcırtısı adlı radyo oyununu dinlediniz Neşe Cihiz Yöneten Ersan Uysal Efektör Yüksel Doğru Oynayan sanatçılar İfakat Ceylili Toyon, Çırak Aziz Sarvan, Nadir Ersan Varkın, Ayhan Emin And, DJ Feriha Eyüboldu, Polis Hüsnü Demiralay. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.